38, numaralı konu, Amr'ın kavminden İslam'ı kabul edenlerle birlikte Hazreti Peygamber'e gelmesi ve Peygamber'in onlara bir ahitnam yazması kavmimden İslam'ı kabul edenlerle birlikte Hazreti Peygamber'e geldik, bize selam verdi ve gelişimize çok sevindi, bize şu mektubu yazdı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, bu kitap, Ferman, Aziz olan Allah'tan hakla gönderilen Peygamber'in diliyle yazılmıştır, doğru ve hakkı ayıran bir kitaptır, Amr bin Müre vasıtasıyla Cüheyn'e bin Zeyd kabile yazılmıştır, humusu vermeniz, beş vakit namazı kılmanız, zekatın en azını vermeniz, deve ve koyun sürüsü birleştirildiğinde iki koyun, ayrıldıklarında ise her biri için birer koyun zekat vermeniz şartıyla arazinizin içini, ovalarını, vadilerin tepelerini, sırtlarını otlatabilir ve sularını kullanabilirsiniz, çift hayvanı için sadaka, zekat, yoktur, aynı şekilde at için de herhangi bir zekat yoktur, aramızdaki bu şartı Allah ve Müslümanlardan şu anda burada bulunanlar şahittir.